hatırlayacağımız gibi iki konuyu önermiştik. Tassüplerimize sunmuştuk. Birincisini davet olarak vermiştik, sunmuştuk. Diğerisini de borç kalsın demiştiniz. Bu borcumuzu ödemek üzere inşallah. Bu akşamda Kur'an-ı Kerim'in bir özeti niteliğinde olan Asr Suresini inşallah anlamaya çalışacağız. <gülüyor> Bu kısa süreler değerli kardeşlerim bizler için hazır kıta sohbet, konferans ve buna benzer malzemelerdir. Bu açıdan her birimizin hafızasında mesela İhlas Suresinin olması, Asır Suresinin bulunması, Fatiha Suresinin bulunması, her an için sunabileceğimiz e, çok güzel e, hizmetler ve sohbetler olur. Biliyorsunuz kelamların en güzeli Allah'ın kelamıdır. Ondan daha güzel ne sohbet olur ne irşat olur. Asır suresinin iki özelliği var. Birisi bütün Kur'an'ı özetlemiş olmasıdır biliyorsunuz. İmam Şafii'nin bu konuda güzel bir tespiti var. Tek başına Asur suresi bile nazır olsaydı insanların ıslah ve hidayeti için yeterli olacaktı diyor. Diğer bir özelliği de Malumunuz 6.236 ayeti var. Ashab-ı kiramın bütün Kur'an'dan ayrılmadan önce bu süreyi okumaları yine bu sürenin özelliğini ortaya koymaktadır. Önemini ortaya koymaktadır. Neden arkadaşlar? Çünkü özellikle insanın kurtuluşunu garantileyen dört özellik var burada. Bir, iman. iki amel. Üç, emri bil maruf, hakkı tavsiye. Dört, Bunları icra ederken, bunları yerine getirirken yılmadan devam etmek, yani sabır. Bu açıdan süre bize bir reçete sunuyor. Yani Asur suresinin diğer bir ismi kurtuluş reçetesidir. Bu reçetede Rabbimiz bize dört ayrı ilaç sunmuştur. Bu ilaçlardan inşallah başlayacağız ee, biliyorsunuz e, süre yemin ile başlıyor vel asri diyor yani asra yemin olsun neden Rabbimiz başka başka bir şeye yani kendi ismi dışında herhangi bir şeye yemin etmeyi yasaklamışken neden kendisi asra, uçluk vaktine, geceye, gündüze, Hazreti Peygamber'in ömrüne buna benzer birçok şeye Kur'an-ı Kerim'de yemin etmiştir. Bunun e, hikmeti şudur arkadaşlar, alimlerin belirttiği gibi. Allah için başkasına yemin ettiğinde şirke düşme konusu söz konusu değildir. Tehlikesi yoktur. Ama insan için bu var. ''Men halefe bi gayri lah fe Biliyorsunuz, Allah dışında bir şey yemin eden şirk yapmış olur. Bu açıdan Allah'ın ismi dışında bir şey yemin edilmez. Peygamber ve Kabe dahil olmak üzere. Ama Rabbimiz yemin etmiştir. Neden? Çünkü onun için böyle bir tehlike. Yani birisi neden diyelim ki Kabe'ye yemin ediyor? Kabe'den bir yarar veya zararın geleceğine inandığı için yeminidir ve bu yasaklanmıştır. Allah için böyle bir durum söz konusu değil. Yani Allah-u Teala e, Kabe'den ne fayda bekler ne on şerrinden e, muhafaza eder kendisini haşa. Bu açıdan allah Teala birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de bazı nesnelere yemin etmiştir. Şimdi Asır konusunda asırın ne olduğuna dair alimler değişik görüşler ortaya koymuşlar. Şimdi en meşhuru biliyorsunuz yüz yıl için verilen bir e, kavramdır. 100 yıla asır denir. Yani Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu o asra yemin olsun. İki, bütün değer, bütün zaman birimi yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan zaman birimine asır denilir denilmiş ve ona yemin edilmiştir. Üç ikindi namazına yemin edilmiştir. Asır zaten biliyorsunuz öğle, asır, akşam gibi isimlerle namazlar anılır. Dördüncüsü de zamanların, dönemlerin, asırların en hayırlısı Hazreti Peygamber'in dönemi olan o döneme yemin edilmiştir denilmiş. Yani bütün bunlar da asır e, kavramına müsaittir. Yani hepsini de bu e, bağlamda düşünebiliriz. Çünkü Hazreti Peygamber hakkında bu konuda herhangi bir hadis yoktur. Yani işte Allah-u Teala'nın asırdan kastı şudur demiş olsaydı zaten bize yorum kalmazdı. Şimdi Alimler burada asrın yapısından yani lugavi yapısından hareket ederek dört manaya geldiğini söylemişlerdir. Evet bu şekilde arkadaşlar e, yemin biliyorsunuz e, sadece Allah adına yapılır onun dışında e, bazı alimler de Kur'an Allah'ın kelam sıfatı olduğundan ona yemin edilebilir demişler bu konuda bazı hadisleri de getiriyorlar yani e, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için dolayısıyla Allah'ın kelam vasıfına yemin edilir Kur'an'a yemin eden birisi bu açıdan ona cevaz verilmiş onun dışında hiçbir şeye Allah isimleri dışında vasıfları dışında hiçbir şeye yemin etmek caiz görülmemiştir İslam akidesinde Peki neden yemin etmiş? Biliyorsunuz yeminler önemli bir şeyden dolayı. Rabbimiz niye yemin etmiş burada? Her yeminden sonra çok önemli bir durum vurgulanır. İşte dört konu vurgulanmış. Bir, insanın innel insana lefi husr. Şüphesiz ki insan ziyan ve hüsrandadır. Bu ayeti nasıl anlarız arkadaşlar? Bu ayeti zaman tefsir eder. Bakın istatistiklere bakınız, medyaya, basına, event, radyo, televizyon buna benzer e, aletlere, belgelere bakınız. Birkaç saniyede bir insan öldürülüyor. Birkaç saniyede bir insanın, bir kadının ırzına geçiliyor. Birkaç saniyede bir bir araba kaçırılıyor. Gasp ediliyor. Bir saniyede bir e, boşanma oluyor ve e, eşler boşanmak üzere mahkemelere başvuruyorlar. Bakın işte bu rakamlar arkadaşlar bu e, ayetin tefsiridir. <gülüyor> İnsanoğlu hüsrandadır. Yani bu bize bir nevi der, derdi sunuyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim e, derdi de dermanı da de beraber zikreder. أَحَلَّ اللّٰهُ ve وَحَرَّمَ riba Biliyorsunuz. Nedir? Allah faizi haram, alışverişi helal kılmıştır. Yani bir tarafta dur bakın işte bu haramdır, bu yasaktır, bu derttir, bu sorundur, bu beladır ama onun hemen akabinde ve ahallallahu'l bey'a ve ahallallahu'l bey'a haram. Ve size alışverişi helal kılmıştır. Yani burada alternatif sunuyor. Burada da arkadaşlar. Evet insan oğlu ziyandadır, zarardadır. Ancak meyüs olmayınız, ümitsiz olmayınız. Hastalık vardır, çaresi de işte size diyor ve başlıyor çareleri bize sunmaya. Nedir birinci çare? İllellezine amenu. Evet. İnsanoğlu ziyandadır, hastadır. Birinci ilaç nedir? Birinci ilaç imani, imani hakiki. Biliyorsunuz arkadaşlar iman ikiye ayrılır. Birisi tahkiki iman, taklidi iman. Tahkiki iman nedir? tahkiki iman Hazreti Ali'nin de buyurduğu gibi perde de önümüzden kalksa artık imanımızda herhangi bir artma ve azalmanın olmayacağı bir iman biçimidir. O şekilde. Yani delil mi geldi işte ondan sonra e, herhangi bir itiraz mı geldi bizim imanımız bunlarla ne artar ne eksilir Kur'an ve Kur'an'ın sunduğu, sünnetin sunduğu delillerle imanın takviye, e, güç kazandığı e, iman şeklinde biz tahkiki iman, hak. Ula'ike humül mu'minun hakkı diyor ya işte bunlar gerçek iman sahipleri. Şimdi ezanı dinleyelim ondan sonra inşallah devam edeceğiz. alim ve sallalat alim ve sallalat alim ve sallalat alim ve sallalat alim ve sallalat alim ve itiraz ve şüphenin bulunmadığı bir iman çeşididir. Diğeri de arkadaşlar taklidi iman. Taklidi iman nedir? Ee, delilsiz, araştırmasız, ilimsiz. Sadece işte benim babam iman etti, benim annem iman etti, benim çevrem iman etti. Ben onun için iman ediyorum şeklinde gerçekleşen bir imandır taklidi imanın e, geçersiz olduğuna dair hemen hemen bütün ehli sünnet imamlarının ittifakı vardır yani taklidi iman evet sahibi kafir olmasa da Allah katında çok e, böyle cılız ve e, hemen değişebilen bir iman çizdi olarak Beyan edilir. Ee, Kuvan-ı Kerim'de وَمِنَ النَّاسِ ve يَقُولُوا اَمَنَّ بِاللَّهِ ve الْاَخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِ Yani insanlardan birçoğu Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini iddia ettikleri halde onlar Allah'ın katında mümin değillerdir. Bu açıdan şimdi hakiki imana şu örnek veriliyor. Bilal-i Habeşi'nin biliyorsunuz başına gelenler e, sonunda ne dedi kendilerine kendilerine işkence yapanlara benim ellerimi bağlayabilirsiniz benim ağzımı bağlayabilirsiniz beni süründürebilirsiniz hatta beni öldürebilirsiniz ama benim imanımı asla sarsamazsınız imanıma herhangi bir halel getiremezsiniz. İnancımdan benden taviz alamazsınız. İşte arkadaşlar hakiki iman budur. Yani peki taklidi iman nedir? Taklidi iman da şudur. Böyle basit bir menfaat karşılığı hemen rota değiştirebilen, taviz veren, verebilen ayetleri yâret eden ya fasit yöntemlerle tevil eden kişilerin imanı. Size onunla ilgili de bir örnek arz edeyim. Mısır'da arkadaşlar e, Evkaf Bakanı oranın baş müftüsüne diyor ki İslam'da doğum kontrolünü televizyonda anlatır mısın? Peki diyor anlatayım. Ama nasıl anlatayım sayın bakanım diyor. Siz doğum kontrolünün haram olduğunu söylememiz mi istiyorsunuz? Yoksa haram olduğunu söylememi mi istiyorsunuz? Siz nasıl emir buyurursanız ben o şekilde anlatırım. Yani helalı da, haramı da ben anlatırım demiş. İşte arkadaşlar böyle bir fetvanın, böyle bir e, efendim dinin sahibi tahkiki imandan çok. Eğer tahkiki iman on gırtlağını Aşmış olsaydı biliyorsunuz Bir şeyi helal kılmak Haram kılmak küfürdür Sahibini küfre götürür Ve bu konuda ee, Biliyorsunuz Adli bin Hatem'in Hazreti Peygamber'in huzurunda işte Biz Hristiyanlarımızı Biz haamlarımızı Biz ruhbanlarımızı Tanrı edinmedik Rab edinmedik Dediğinde hayır Onların he Onların sözlerini helal ve haram olarak nitelendiriyordunuz. Onların haram dediğini, haram, helal dediğini, haram telak ediyordunuz. Onlar haramı helal, helali de haram kıldıkları zaman onlara ses çıkarmıyordunuz. İşte helal ve haram ve insanları Rab edinmenin manası budur diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona cevaben verdiği izahdan. Şimdi taklidi iman ve tahkiki iman arasındaki fark kısaca bu işte orada belirtilen arkadaşlar illellezine amenu yani der ki işte ya benim imanım var ancak ben yine hüsran içerisindeyim dediği zaman hemen ayeti kerime işte hayır siz iman ettiniz ama Allah'ın dediği şekilde iman etmediniz kaletil arabu emenne ullem tu'minu velakin kulü eslemne hayır, Araplar ve Bedeviler şöyle dediler biz iman ettik dediler allah Teala onlara cevabını, hayır siz iman etmediniz, siz teslim oldunuz yani cizye vermemek için e, e, İslam'ın bazı cezalarından korunmak için, siz İslam'ın yasalarına zahiren bağlandınız ama siz iman etmediniz şeklinde Kuran-ı Kerim taklidi iman edenlere de bu şekilde bir reddiye getiriyor peki ondan sonra ne geliyor arkadaşlar amenu ve amilu biliyorsunuz bu dört maddenin her birisi inanınız e, haftaları alır değil yani saatleri seminerleri mesela imanın ne olduğunu beyan etmek için biliyorsunuz yüzlerce ayeti talil etmek değerlendirmek gerekir ama biz burada da bu sure çerçevesinde sohbetimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Wa amelus salihat. Salihat biliyorsunuz eee Arapça salih'in çoğuludur. Ves salihat, salihatun'un çoğuludur salihat. Şimdi iyi amel. İyi amel ne demek? Bu konuda arkadaşlar Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam tarafından birçok e, tarif getirilmiş. Mesela afdalul amali demiş bir defasında. elhubbu fillahi vel buğdu fillahi yani en hayırlı amel Allah için sevmek Allah için boğaz etmek. Bir yerde afdalul cihat kelime tu hakkını de sultanın cair yani en büyük cihat zalim karşısında hakkı söylemektir. E, buna benzer afdalus sadakati sakülmai denilmiş. Yani ee, insanlara su dağıtmaktır buyurmuş Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları insanların değişik konumlarına göre cevaplandırmış arkadaşlar onun için kimin için hangi ameli salih daha faydalıdır bunu kestirmek zordur insandan insana değişebilir mesela bir zengin için en hayırlı amel Allah yolunda infak etmesidir bir alim için en hayırlı amel ilmiyle tebliğ yapması, ilmiyle amül olmasıdır. E, Cihad zamanında Müslüman ülkelerin topraklarının işgal altında bulunduğu sırada en faziletli amel cihattır. E, namaz kılmayan birisi için en hayırlı e, namaz, e, ibadet namazı vaktinde yerine getirmektir telefonlarımızı kapatsak iyi olur. Çünkü başta ben kapattım. Değil mi? Lem taquluna ma olmaması için. Onun için arkadaşlar burada illellezine amanu ve Şimdi alimler arasında şöyle bir ihtilaf da var biliyorsunuz. Yani iman nedir arkadaşlar? İman nedir? Ha, iman sadece dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmekten mi ibarettir? Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın e, hadislerine baktığımızda imanın üç unsurdan meydana geldiğini öğreniyoruz. Bir, dilin söylemesi. iki, kalbin tasdik etmesi. Üç, azaların o söylenenleri yerine getirmiş olması. İmam Buhari diyor ki seleften bine yakın kişiyle karşılaştığım hepsi imanın imanın e, inanç diliyle söylemekten ve amelli yerine getirmekten ibaret olduğunu söyledi. Onun için imanın bu unsurlardan oluştuğunu dolayısıyla amellerin imandan bir cüz olduğunu Rahatlıkla söyleyebiliriz. Biliyorsunuz namaz kılmayanların dinden çıktığına dair birçok hadis mevcuttur. Bunlar da nedir? Yani bunlar şunu gösterir Amelin imandan ayrı olmadığını amelsiz bir imanın yetersiz olduğunu ve gereksiz olduğunu bize ifade ediyor. İllellezine emin ve amelus salihat. Bu asırda arkadaşlar yani ee, en hayırlı amel nedir? Denildiği zaman hakikaten kimisine göre inzivaya çekilmektir, kimisine göre her sene ümreye gitmektir, kimisine göre işte mevlüt okutmaktır. Ama insanların en çok ihtiyacı neyse en faziletli amel de odur. Özetlersek yani bu durumu şöyle diyebiliriz, insana yönelik, insanın Ebedi kurtuluşuna vesile olacak ameller en hayırlı amellerdir. Waman ahsanu kaulan mmmendaa ila Allahi, ve amle salihan, ve Allah innani min Muslim. Yani insanları davet edenden, amel işleyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Dolayısıyla insana ama insanın Dünya ve ahiretini kurtarma yönelik ameller en iyi amellerdir. İllellezine amelu ve amelus salihat. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz e, her ifadesi bir hikmet, bir mana içerir. Şimdi iman ve ameli salih dedi. Peki diğerlerine ne lezzetli var değil mi? İman ettik, amel işledik, iki maddede özetleyebilirdi. Hasr Suresi ama ondan sonra ne geldi? Ve tevasav bil hakkı. Ve tevasav bil sabri. ha, Ve bil hakkı. Bak iki madde daha geldi. İlaçları 2'den dörde çıkardı Rabbimiz. Ama iki ilaçta yetinebilirdik. İki ilacı sunmayla Rabbimiz özetleyebilirdi. Ama öyle demedi. Neden arkadaşlar? Şundan dolayı. Neden? Neden? hakkı tavsiye edenler dışında diyor. İman edenler, iyi amel, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler. Şundan ne olaydır arkadaşlar? Bazıları şöyle düşünür biliyorsunuz. İşte ya biz namazımızı kılıyoruz. Zaten iman etmişiz. Ondan sonra bize bir şey kalmadı. İşte bunlara Allahu Teala cevap verir. Hayır. Sizin söylediğiniz gibi değildir. Ne kadar namaz kılsan, alnını secden kaldırmazsan, imanın da Ebu Zer'in imanı gibi de olsa bu diğer iki e, vecibe yerine getirmesen senin imanın eksiktir. Bunu beyan etmek için arkadaşlar hakkı tavsiye. <gülüyor> Biliyorsunuz hakkı tavsiye yani iyiliği emretmek başka bir ifadeyle iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, hakkı tavsiye etmek bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Ortak görevidir. Bütün peygamberlere tebliğ görevi verilmiştir. Dolayısıyla o olmadan yani hakkı tavsiye arkadaşlar, hakkı tavsiye etmek diğerlerinin de yerine gelmesine nedendir. Kur'an-ı Kerim'e dikkat ettiğimizde Küntüm o ümret, uchrjedt insanlara, tamurunuzla ve tanayunuzla ve Ali İmran Suresinde geçti ki bak öncedir ha siz en hayırlı ümmetsiniz. hakkı tavsiye edersiniz, iyili tavsiye edersiniz, kötülükten alu koyarsınız. Üçüncü özellik iman edersiniz. Bakın çok önemlidir bu. Rabbimiz önce iman edersiniz dememiş. Önce İyiliği emredersiniz. İkinci madde, kötülükten sakındırırsınız. Üçüncü madde, ve tu'minune billah, iman edersiniz. Peki neler? Şundan dolayı, işte hakkı tavsiye etmeden arkadaşlar, hakkı tavsiye etmeden iman da yerine gelmez. Birilere birileri bize imanı e, öğretmiş de biz ondan dolayı iman etmişiz. Yani Birileri bize hakkı tavsiye etmeseydi, imanı getirmeseydi, nereden imanı öğrenecektik? İmanı öğrenemezdik. Onun için, hakkı tavsiye, o kadar önemlidir ki, diğer bütün, İslami vecibeler, onun üzerine kayın edilmiştir. Biliyorsunuz, Resulü Aleyhisselatü Vesselam, beyat aldığı zaman şunu derdi, "Ve وَاَنْ saha كُلَّ مُسْلِمٍ Yani, bana beyat etmenin bir gereği de her Müslümana hakkı tavsiye etmendir, nasihat etmendir. Neredeyse bir imanın bir, imanın bir e, parçası olarak nitelendirilmiştir. Yani imandan kabul edilmiştir ve imanın önemli şubelerinden kabul edilmiştir. Beyatta da Resulü aleyhissalatü vesselam, onu bize eee öğretmiş. Ve tevasav bil hakkı biliyorsunuz bu olmadığı için arkadaşlar şimdi mesela 20 yaşındaki bir kız gecenin bu saatlerine hatta geç saatlerinde bakarsınız evden çıktı. Gitti. Nereye gidiyor? Kime gidiyor? Ne işi var? Şimdi meşhur bu eee söz diyor ki her koyun kendi bacağından asılır. Safsatasını işte bunu kaldırmak için uydurmuşlar. Ve tavasa bilhakkı. Yani arkadaşlar şimdi e, hamdolsun biz e, ömrümüzü buna adamışız. Ve tavasa bilhakkı. Onun için benim prensibimde hiçbir Müslümanın işte bize sohbet et bize seminer ver davetine icabet etmemek gibi bir durum söz konusu değildir. Neden? Şundan dolayı işte arkadaşlar. Müminlerin en bariz örneklerinden bir tanesi hakkı tavsiye etmesi, davet etmesi, söylemesi ee, ve bu açıdan arkadaşlar bu yerine getirilmediği zaman ve teku fitneten la tusibennellezine zalamu minkum hassaten Şimdi neden çok önemli? Bu kere bu olmadığı takdirde ne olur? Yaş kuru hep beraber yanar. Ee, Enfal suresi ayet 25. Yani sadece zalimlere gelmeyecek bir azaptan bir fitneden sakınınız. Ona karşı tedbir alınız. Neden? Bu musibetler, bu belalar nasıl gelir? Şundan gelir. Bu vecibenin ihmal edilmesinden dolayı gelir. Yani bu vecibe hakkı tavsiye e, ortadan kalktığı zaman diğer musibetler peş peşe gelir. Bu süre arkadaşlar şimdi bu süre eee 2 milyar Müslümandan balık olan, aklı başında olan herkese bir vecibe veriyor. Biliyorsunuz e, sadece e, memuriyetle veyahut yetkiyle bu görev yerine getirilmez. Yani hakkı tavsiye. Hakkı tavsiye Allah tarafından her mümine, balık olan her mümine yükletmiş yüklenmiş bir vecibedir. Hatta e, Ashab-ı Kiram döneminde çocukların bile bu vecibeyi çok güzel bir şekilde yerine getirdiğini biliyoruz. Ondan sonraki dönemlerde mesela size Ebu Hanife'den bir örnek vereyim. Şimdi Ebu Hanife giderken bir çocuğun çamur içinde oynadığını görür. Diyor ki Evladım bak çamurdur, sakın üstünü başını kirletme. Demiş üstadım bakın bir çocuğun e, bir mezhep imamına söylediği cevaba. Diyor hocam, diyor benim kirlenmem çok basittir. Şimdi ben kirlenirim, çamura batarım, giderim annem beni yıkar hiç kimse zararım olmaz. Ey imam sen kendine dikkat et. Sen imamsın. Sen imamsın. Bütün dünya sana bakıyor. Sen kirlenirsen bütün dünya sabunu sana yetmez diyor. Sen onun için ona dikkat et. Bakın arkadaşlar bir çocuğun filozof gibi hekim gibi bir sözü hakikaten e, gerçekten hakkı tavsiye Ebu Hanife de hakkı tavsiye etti. Yani dedi ki uğradım kendini kirletme annene yazık etme ama çocuğun da söylediği o da haklı tavsiyedir. Bu şekilde vel mu'minuna vel mu'minatu bazıhum evliyau bazıt ya'muruna bil ma'ruf. Devamında vel munafiquna ve munafiquatu bazıhum evliyau bazıt ya'muruna bil münker. Bu ümmetin en önemli vasfı bu ayette göre nedir arkadaşlar? İyiliği emretmesidir. Müminin en büyük vasıfı eğer bu ayeti kerimeye göre eğer mümin hakkı tavsiye etmezse münafık olur. Eğer ümmet bu vecibeyen hakkı tavsiye etme vecibesini yerine getirmezse en hayırlı ümmet olma vasfını yitirir. Neden? Çünkü Allah -u Teala en hayırlı vasfını iyiliği emretme olarak beyan eder. Onun için arkadaşlar artık düşünelim. Yani öyle bir toplum ki o toplum mesela Türkiye'yi düşünelim. Orada yaşıyoruz. Diyelim ki 50 milyon yetişkin insan var. Tabi burada erkek kadın ayrımı yoktur. Öyle bir toplum düşünelim. 50 milyon insan insanları İyiliğe davet için görevlidir. Öyle bir toplumda, öyle bir toplumda kötülük yayılır mı? Asla yayılmaz. Bakın neden? Onun mükafatını da Allah-u Teala verir. Bu açıdan arkadaşlar hakikaten bu ve tavasav bel hakkı yani hakkı tavsiye etmek, hatırlatmak, İslam'ın üzerinde bina edildiği bir direktir. Bu açıdan e, diğerleri de diğer vecibeler de buna bağlıdır. Yapılmadığı takdirde yerine getirilmedi takdirde diğer vecibeler de kendiliğinden dağılır ve gider. Mesela iyiliği emretmeli. Hakkı tavsiye bir örnek versek şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bir arkadaşımız abdest aldı ama yanlış aldı müdahale etmezsek müdahale etmezsek onun vebalı bize gelir ortak oluruz onu zaten hadis-i şerifte de öyle diyor ki bir kötülük bir münker tek başına münferit yapıldığı zaman kendisini ilgilendirir yani yapanı ilgilendirir ama açıktan yapılıp kendisi ikaz edilmedi takdirde o zaman bütün topluma yayılır ve hepsini e, vebal altında bırakır. Onun için ah, birisi yanlış abdest aldı hemen müdahale etmemiz lazım. Kardeşim, herkes e, alim olarak doğmaz annesinden. Bu konuda şu hareketimiz şu şekilde olsa sünnete daha muvaffuk ol şeklinde bir tebliğimizi yaptıktan sonra e, biz Allah'ın katında sorumluluğumuzu kaldırmış oluruz. Biliyorsunuz arkadaşlar e, hakkı tavsiye etmeyle ilgili meşhur e, hadis var. Önce el ile sonra dil ile sonra kalp ile bunun ötesinde nedir arkadaşlar? Ve leyse vera velike mithkalu kardelin minel iman yani bu hadis gerçekten çok dehşet insanı iyiliği emretmeye ne kadar özendirir ne kadar teşvik eder evet ya bir mümin ya eliyle ya diliyle ya kalbiyle ee, yapmadığı takdirde bunun ötesinde o iyi insanda zerre kadar iman yoktur Allah korusun gerçekten Mişri Hafi adında bazı rivayetlerde de Süfyan-ı Sevri böyle bir kış gününde arkadaşlar e, soğuk bir yerde terlemiş terlemiş sormuşlar neden terledin vallahi diyor burada ben bir münker gördüm evet kalbimle buğz ama bir şey yapamadım yapanı önleyemedim engelleyemedim ol için eee ben terledim hatta o sıkıntıdan idrar ettiği de gelen rivayetler arasında yani bu kadar zor. Neden şimdi arkadaşlar? Diyelim ki abbe şimdi bir kasamız var orada. Kasa dolu para. Bütün servetimiz içinde 100 milyar birisi Gözümüzün önünde gelip onu götürüyor. O halet-i düşünebiliriz. Allah korusun bizim gözümüzün önünde bir yakınımızın bizim namusu kirletilebilir. Kirletildiği takdirde ne yapabiliriz? Amerika'nın Irak'ta Müslümanlara yaptığı gibi İsrail'in e, Filistin'de Müslüman bacılarımıza yaptığı gibi bakın gözleri önünde namusun kirletilmesi da aynıdır arkadaşlar ondan farklı değildir yani Allah'ın haramlarının çiğnendiği yerde aslan gibi bizim gürlememiz gerekir Resul aleyhissalatü ve eee renginin eee sarardı, gazaba geldiği, kızdığı tek yerler neresiydi? İşte haram işlendiği zaman ortaya koymuş olduğu refleks ve e, manzara. Yani hem diliyle hem bedeniyle ona cevap vermesi. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam niçin ateşe atıldı arkadaşlar? Yani niçin? İli emrettiği için yani haklı tavsiye ettiği için Hazreti Yahya ve Zekeriya neden testereyle e, doğruldular veyahut yarıldılar? Neden? İşte haklı tavsiye ettikleri için. Hazreti Yusuf neden e, zindana atıldı? İyi söylediği ve kötülükten uzak kaldığı için. Ben dünya zindanını istiyorum ama ebedi zindanı istemiyorum dediği için, yani bütün peygamberlerin, bütün davetçilerin Ahmet bin Hanbel neden arkadaşlar e, zindanda şehit oldu, seyyid kutup, e, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İbn-i hepsi neden zindanı yeylediler? Hakkı söyledikleri için. Ve tevasav bel hakkıyı yerine getirdikleri için. Şimdi bu Dördüncü ilacımız da arkadaşlar biliyorsunuz ve tevasavu bis sabri. Şimdi e, biliyorsunuz hakikaten sabri olmasa arkadaşlar e, gerçekten bu görevin emekliliği yoktur biliyorsunuz. Şimdi bazen duyarız işte işte camiye gidelim namaz kılalım kusura bakma diyor vallahi ben emekli oldum yani gitmiyor görüyoruz yani, namazı yoklar ama olur? yani artık bundan sonra camiye gelmeyeceğim şeklinde bir e, ifadede bulunuyor Veya, izinli olduğu gün gitmiyor ama işte arkadaşlar iyiliği emretmede amel işlemede iman etmede biliyorsunuz emeklilik yoktur bunu bize ne öneriyor ayetin dördüncü maddesi. Yani ve tevasav bis sabri. Evet arkadaşlar eğer sabri olmasaydı e, sahaben sabri olmasaydı e, İslam'ı kendilerinden sonraki kuşağa ulaştırmazlardı. Tabinin sabri olmasaydı kendilerinden sonraki kuşağa teslim etmezlerdi. Ve bu şekilde bir kuşak ee, ne yapmış? Sabretmiş ve bize kadar gelmiş. Bakın biz de inşallah imanda sebat üzere sabır gösteriyoruz. Şimdi belki buradan nefsimize hevamıza, arzumuza çok daha hoş gelen bazı yerler vardı ama biz sabrediyoruz. Yani nerede? Nasihatta, kardeşlikte, ibadette, iyiliği emretmede, İslam yaşamada sabrediyoruz. Ve e, haftanın belirli günlerinde bir araya geliyoruz. Bütün hayatımız zaten iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak ve ne ve hakkı tavsiye etmek kısacası. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar yani alimlerin nasıl bir sabır e, ortaya koyduklarını şu örnekle ben size arz edeyim özellikle hakikaten Alimlerin çoğu cefa işkence çekmiş ama Ahmet bin Hanbel kadar cefa, işkence gören ve sünnette sebat gösteren başka bir alim hatırlamıyorum. Biliyorsunuz Kur'an mahluk demediği için zindana atılmıştı Ahmet bin Hanbel. Yani sabra güzel bir örnek ortaya koymuş ne e, demiş takdiri ilahi arkadaşlar e, onun koğuşuna bir tane hırsız düşmüş Ahmet bin Hanbel evet e, yüz binlerce hadisi ezberleyen zat öyle belki de kastı vermişler yani onun odasına bir tane hırsız Ahmet bin Hanbel o kadar cefa çekmiş o kadar sıkıntı çekmiş bir ara sanki üyle yani işte sizin söylediğiniz de Kur'an mahluktur ifadesi de düşünülebilir, tartışılabilir, tevil edilebilir şeklinde böyle bir tereddüt geçirdiği sırada yanındaki hırsız genç bir şeyler fark etmiş. Bir şeyler fark etmiş bazen bakarsınız bu sarhoş ayaşların da imanı böyle bazen zirveye çıkıyor. Bu konuda şey hatırıma geliyor, Abdullah el-Himar, Resulü aleyhissalatü vesselamın e, ashabından birisi. Arkadaşlar, i̇bn Hacer Asıkallani'nin e, bize naklettiğine göre elliye yakın defa içki içmiş. Her defasında Resulü aleyhissalatü vesselam ona gereken cezayı vermiş ama yine o devam etmiş, lanetlenmek istendiğinde Resulü Aleyhisselatü La tel'anuhu ve innehu ve Resulü Onu lanetlemeyin Çünkü Allah ve Resulünü seviyor Demiş Yani bazen böyle e, Sarhoşlar biliyorsunuz içki içmek insanı dinden çıkarmaz Şöyle bir fıkra anlatıyorlar İki tane ayyaş yan yana gelmiş İçiyorlar böyle Birisinin Bardağı Şişesi dolu içiyor diğerinin bitmiş ne yapacak diyor şimdi birisi içiyor diğeri de bakıyor ona iç yanıyor arkadaşı on içiyor on kadehi falan bitmiş ya diyor ne olur Allah aşkına ya beraber içelim şu zıkkımı diyor bana da versen olmaz mı o tabi böyle kafayı çöküyor içiyor o da orada yanıyor bazen <gülüyor> sigara triyakilerini görürken o hatırıma geliyor. Onlar da hiç böyle yanıyor bazen. Şimdi diyor tam arkada hele hele o triyakiler yanında Allah göstersin. Yani biz Allah göstermesin biz kullanmadık ama bu okuduğumuz kadarıyla tahmin ediyoruz bazen. Şimdi diyor bir şartla sana vereceğim. Tabii o içiyor böyle, kafa iç çekir, o da bakıyor ona. Diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam bir salavat getirsen sana bir fırt verin diyor. Onun dışında sana hiç vermeyeceğim. Yani burada bazı sarhoşların bile o esnada bile Allah'ı peygamberi asapta geçtiği gibi unutmadıklarını yani imanlarını muhafaza ettiklerini öğrenmiş oluyoruz oradan. Ha şimdi o genç evet hırsızdır ama e, azmin, sebatın ne olduğunu bilen bir gençtir. Diyor imam, üstad ne var ne yok diyor. Hani bir şeyler sezmiş ya Ahmed bin Hanbel'den sabrı anlatmaya çalışıyoruz. Valla diyor evladım biliyorsun işte diyor. Sen niçin o genç Ahmet bin Hanbel'e diyor ki sen niçin buraya girdin? Valla diyor evladım biliyorsun Kur'an için. Yani Kur'an'a mahluk demediğim için buraya Diyor doğrudur hepimiz bunu öyle biliyoruz sen Kur'an için zindana girmişsin bütün dünya biliyor ya diyor ben için girdim diyor evladım sen de hırsızlık için girdin sen itiraf etin diyor, imam benden utan ve sabret benden utan ve sabret bak beni bıraksalar bu akşam ben yine yarın hırsızlık yapar davamdan vazgeçmem yani zindan pahasına, idam pahasına kamçı, jop pahasına ne olursa olsun ben hırsızlığından vazgeçmem ey imam ama ya sen sen Kur'an için buraya gelmişsin sen birkaç kaç joptan dolayı bu davandan vaz mı geçeceksin onun için sebat göster sabır göster diyor. Vallahi diyor biliyorsunuz müsünnette 40 bine yakın hadis var. Bu kerelele beraber bazıları 30 bin diyor bazıları 40 bin diyor. Ve asıl aa şimdi diyor Ahmet bin Hamel diyor ki vallahi bu hırsızın bana verdiği dersi hiç kimse vermedi arkadaşlar. Bakın sabır işte böyle. Buna bir örnek de şeyden veriliyor. İmam Şafii'nin İmam Şafii'nin e, Yusuf El Buayti adında bir öğrencisi vardı. Yusuf El Buayti Ta Şam'dan Bağdada kadar arkadaşlar yine yanlış bir fetva vermemek için ayaklarına zincir bağlanmış boynuna o zamanki işkenceler demek ki böyleydi ve ta yüzlerce kilometre bu şekilde yürütülmüş yani ayaklarında zincir olduğu halde mi? sen yürüyeceksin bu şekilde Peki kendisine şu soru sorulunca sen neden telille gitmiyorsun? Yani neden bir yol bir fetva bulup bu halden çıkmıyorsun? Şöyle cevap vermiş: Biz sabır ediyoruz, sebat gösteriyoruz ki işte bin sene sonra, bin iki sene sonra aşağı yukarı İmam Şafii'nin işte vefatıyla demek ki 1200 1300 sene geçti arkadaşlar 1300 sene sonra işte Ankara'dan, Bağdat'tan, Mardin'den, İstanbul'dan, Avrupa'dan çıkacak müminler şunu diyebilsinler: Bu din için, bu din için zindanları, zincirleri, saraylara tercih eden Bizim selefimiz olmuştur. Biz de onları örnek alalım. İnsanlara örnek olmak için bu dinde sabır ve sebatın olduğunu insanlara göstermek için ben buna tahammül ediyorum. İşte arkadaşlar biliyorsunuz şimdiki dünya durumunu konumunu görüyorsunuz. Hakikaten eğer sabırla olmazsa Belki imanımızı e, bir gün hatta bir saat bile e, devam ettirmek çok güç olur. Biliyorsun her taraf münker, her taraf yangın. Biz neyle onlardan korunuyoruz? Sadece sabır göstermekle. Allahu Teala bizleri arkadaşlar bu surede geçen o müminlerden o vasıflara sahip olan İnsanlardan eylesin. Amin. Evet arkadaşlar ben burada e, bize verilen sure tahmin ederim. Doldu. E, e, sizden de 50 dakikayı geçti. Onun için arkadaşlar şimdi birkaç dakika e, bizim tedarruken yaptığımız konuyla ilgili sorularınız varsa cevaplandırmaya çalışacağız. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil Allah'a de Allah razı olsun. Sağ olun saat ıı, yedi ile sekiz arasında benim TRT 6'da Kürtçe programım vardı bu akşamdan haberim yoktu demek ki birbirimizden iyi anlamamıştık yani ben demiştim ki Hüseyin kardeşe demiştim ki Perşembe ve Cuma günlerim müsaitim müsait bir ıı, işte akşam davet edersiniz geliriz Mer ıı, geleceğimi anlamış ben de işte haberleşiriz o şekilde. Evet. Evet o geçti yani demek istediğim böyle sabır etmek lazım davette tebliğde. Evet yani sabır ediyoruz inşallah. Evet. E, e, ben e, ama bu hafta olduğunu an algılamamışım. Neyse inşallah yine evet. niyetler o, e, iyi olduktan sonra sorun olmaz inşallah. Evet. Var mı arkadaşlarının sorusu? Evet. Asr suresiyle ilgili. İmin, amel, davet ve sabır. İman. İle amenu ve amelus salihat ve evet. tevasav bilham. İlim, iman. Evet, evet. Davet ve sabır. Sabr. Evet. Kurtuluşun dört olması olmaz anahtar ve maddesi, unsuru. Sahabelerden Kürt olan var mı? Sahabelerden benim bildiğim Mihran bin Meymun el-Cezeri var. Ebn-i Hacer el-İsabe isimli kitabında. Yardımdır, Yardımdır. Cezeri Cizre. Cizre. Cizre, evet. Yani kürt. Kürttür, evet. Evet, varmış. Evet. Sonra... Öyle mi? Ben demem. Eee, benim kürt olduğumu neden çıkarmış o? kardeşimiz. Evet, evet. Var mı kardeşlerimizin? Evet. 18'de bitti bizim program. Hemen oradan sonra da buraya geldik işte. Ömür boyu davet bizim şeyimiz. Biliyorsunuz öyle bir çalışmamız da var. Geçen sefer tanıtmıştık. Ömür boyu davet. Var mı arkadaşlar bir şey? yani Allah sizden razı olsun, Kodeci Vüci Razı Bey. Şey diyor ki, e, diyor Allah sizden razı olsun, biz diyoruz Allah sizden de razı olsun. Kimse A o kardeşimiz, A evet. Evet, sorusu olan... Geldi, asıl <gülüyor> asıl da, tamam, gel, gel. Benim makamıma gibi gel. Gel kardeşim. Yalı. Hocam bir daha söz ne zaman? Söz mü azap Her şey size ver. Euzu billahi minash shaytanir recim İlla kileri inanıp, amelü salihat ve tovasu bilin ve Evet kardeşler, hocamız tebliğini bitirdi. Allah razı olsun. Biz de müsaade istiyoruz. İnşallah hocamız fırsat verdikçe biz de yayın yapacağız. Hepinize hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm, ve Berekatuhu.